Merhabalar, geçen yıl Aydın'ın ilçesi Didim'de Tarihi Apollon Tapınağı'nda bir festival düzenlendi. Türkiye'nin ilk vegan festivali özelliğini taşıyan organizasyon, gelenekselleşmek adına ilk adımını attı ve bu yıl 20, 21, 22, 23 Nisan tarihlerinde ikinci festival için hazırlıklara başlandı. Ve festival hazırlıkları çalışmalar hızla devam ediyor. Türkiye'de veganlık adına farkındalık yaratmak için oldukça önemli olan festivalin mimarı, Didim Belediye Başkanı Sayın Deniz Atabay, bugünkü program konuğum, Hoş geldiniz Deniz Bey. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Öncelikle size böyle güzel bir festivali, bir farkındalık çalışmasını doğasıyla, tarihiyle, insanıyla gerçekten ayrı güzel Didim'de turizm merkezi olan Didim'e ve Türkiye'ye kazandırdığınız için çok teşekkür ederiz. Bunu bir borç biliyorum. Didim Belediyesi olarak ev sahipliğini yaptığınız ve organizasyonunu üstlendiğiniz bir vegan festivali yapmaktaki çıkış noktanız... Ne oldu? Evet, e, bu soruyu sanıyorum çok kolaylıkla ve çok kısa bir şekilde cevaplayabilirim çünkü elinde o kadar doğal donem var ki. Şimdi biliyorsunuz Ege, e, özellikle de zeytin yağlayan e, doğal dağlarında yetişen bitkileriyle e, son derece zengin e, insanlara yıllar boyu, tarih boyunca çok güzel e, surumlar yapmış ve o halen devam ediyor, o zenginlik devam ediyor. Ben aşağı yukarı 30 yıldır dizinde yaşayan bir insanım. Tabii ki dışarıdan gelip Didim'e yerleştiğim için Ege'nin Ege'nin özelliklerini ve e, güzelliklerini, doğa zenginliklerini daha iyi tanımak istedim. Çok uzun yıllardır e, tabii işimden vakit kaldıkça bu konularda da araştırma yapıp e, bunları ortaya çıkarmaya çalışıyordum. E, baktım ki e, Didim'in asli unsuru olan bizim de kendilerinin de tabiriyle Didim'in yerleri yoranlar e, gerçekten vegan beslenmeye çok yakın bir tarzda besleniyorlar. Ve e, çevreye olan e, saygıları, doğaya olan saygıları, hayvan sevgileri, e, hayata bakış felsefeleri gördüm ki e, farklı bir e, yaşam tarzını ve farklı bir kültürü e, gösteriyor. E, bunu ben ilk başlarda tam anlamlandıramamıştım, tam ismini koyamamıştım. Fakat zaman içerisinde bu vegan kültürüne karşı ilgim de artmaya başladıkça ve son yıllarda özellikle... ...gerek e, görsel basında... ...gerekse e, yazılı basında... ...Vegan'la ilgili... E, ...çok da olmasa eskisine nazaran ...daha fazla bir farkındalık yaratacak... ...haberlerin e, çıktığını görmeye başladım... ...hani zaman içerisinde böyle... E, ...tam dersiniz ya işte o buydu... E, ...böyle birden kendiliğinden gelir bulursunuz... ...o şekilde ben o gördüm ki... ...o e, işte bizim yoranların beslenme tarzı... ...hayata bakış felsefeleri... ...doğaya, insana, öbür canlılara... ...tüm canlılara e, olan saygısı, sevgisi... ...tam da vegan felsefesiyle uyuşuyor... Evet. İşte bu arada zaten biliyorsunuz dediğim bir turizm kenti... Evet. Ee, ...yurt dışından gelen birçok... E, ...vegan insanla ben... E, ...misafirle tanışmaya başladım... ...ve zaman içerisinde... E, ...bunu bir şekilde biz insanlara daha fazla duyuralım... veganın ne olduğunu öğretelim... ...gösterelim... ...biz de bilgimizi daha fazla katlayarak... E, ...gidelim derken tabii ki olaylar kendiliğinden gelişiyor... ...işte bugünlere kadar yani geçen sene... ...bu festivali düzenleme düşüncesine kadar geldik... ...bu düşünce bu şekilde doğdu... Çok güzel. Geçen yıllık festival e, bir ilk, ilk, ilkti söylediğiniz gibi. Geçen yıldan aldığınız güzel notlarla beraber e, bu seneki hazırlıklara başladınız. Geçen sene 60 bin ziyaretçi ağırladınız. E, bu sene evet. festivalde kaç kişi bekliyorsunuz? Kaç ziyaretçi bu, bekliyorsunuz? E, böyle bir üst düzey bir organizasyonu e, veya üst düzey olmaya doğru giden böyle bir organizasyonu çok da rakamlarla e, bağlamamak lazım ama tabii ki e, festivale gelecek olan kişi sayısı da bizim bu işi ne kadar iyi duyurduğumuzu ne kadar iyi anlatabildiğimizi bize e, gösterecek olan unsurlardan da bir tanesi. O anlamda sorunuz tabii ki çok önemli. E, Valla bunun en azından e, üç dört katını ben bekliyorum bu sene. Çünkü geçen sene her türlü acemiliğimize rağmen, her türlü tereddütlerimize rağmen e, hatta iki, iki gün üstüne çıkmama e, konusunda bir karar almıştık. Çekindik tabii biraz korktuk çok kolay bir organizasyon değil ama bu sene çok daha rahatız dört gün dedik. Seneye sanıyorum inşallah bir haftaya çıkaracağız e, bu festivali. E, evet yani e, geçen sene e, bizi gördüğümüz ilgi e, gerek e, ulusal basında gerekse uluslararası basında gördüğümüz ilgi çok güçlendirdi, yüreklendirdi. Bu sene dediğim gibi daha doğrusu biraz tarzımızı da iyi bulduk. Çok açık söyleyeyim. Çok açık söyleyeyim. Geçen sene biraz yani veganlığı tam oturtabilir miyiz? Veganın konseptini tam oturtabilir miyiz? Korkusu ve düşüncesi içerisinde. Daha doğrusu tereddütü içerisinde. Belki farkında olmadan işte bu festival vegan mı, vejeteryan mı sorularına da biz de belki bir yol açmış olabiliriz. Ama Geçen seneden özellikle o işte bahsettiğiniz rakamlardan insanların gösterdiği ilgiden e, aldığımız tecrübe neticesinde e, anladık ki biz e, gerçekten zaten vegan felsefesiyle vegan düşüncesiyle başlamışız ve tamamen çizgimizde vegan olmalı. Evet aslında veganlık e, hayvanların gıda eşya e, giyecek olarak insan yaşamının herhangi bir alanında kullanımını reddeden bir düşünce ve yaşayış biçimi. E, ...vejeteryanlık ise sadece hayvanın etini yemeden yaşa yaşamayı kapsayan bir beslenme şekli. Evet. Şimdi veganlık ve vejeteryanlık sıklıkla karıştırılsa da bu ayrım 1946 yılın, yılında net bir şekilde yapıldı. Vegan ve vejeteryan net bir şekilde ayrıldı. Bu yıl Didim Vegan Festivali yüzde yüz bir vegan festival mi olacak? Kesinlikle ee, Dedim vegan festivali yüzde yüz vegan olacak Kesinlikle yüzde yüz vegan olacak Onu hemen şöyle toparlayayım demek ki anlattıklarıma e, bağlayıcı olarak Şimdi geçen sene dediğim Gerek sosyal medya üzerinden gerek bloggerlardan e, ne, Hangi alanda Nerede ne yazıldıysa ne çizildiyse Biz bunların hepsini tek tek takip ettik Sizin de bize bu konuda çok büyük faydalarınız Yardımınız oldu ne demek Onu da yani? bu arada ben hemen altını çizerek teşekkür edeyim e, Bunları biz dedik dedik Araştırdık olum ve olumsuz görüşleri değerlendirdik Burada şu sonuç çıktı mi söylediğime geliyoruz. Biz veganlı sadece beslenme üzerine anlatarak değil, vegan olmayan insanların da konuyu anlamaları, farkındalık ve bilinç bir bilinç oluşturma, oluşturma anlamında bir organizasyon yapmalıydık. Yani geçen seneden çıkan en kısa ve somut bu. Bu sebeple bu sene ana panellerimizin tamamını hayvan sömürüsü, hayvan hakları Yaşam hakkı üzerine e, organize ediyoruz. O şekilde ayarladık. Sloganımız da bu yaşam dolu festival diyoruz biz buna. Bu Yani festival adını da koyduk aslında. Didim Weckfest olsa yaşam dolu festival diyoruz. Bununla birlikte tabii ki beslenme de e, kısmi olarak artarak devam edecek. Yani beslenme tarafı da işin e, devam edecek. Tüm panelleri, eğitimleri, atölye çalışmalarını, anlık söyleşileri alanlarda bir araya e, getirip... İşte bu yaşam dolu festivali bu sene oluşturacağız. Sözün özü yaşam dolu bir festival. Ama yüzde yüz bir vegan festival olarak yolumuza evet. devam ediyoruz. Ee, buradan tekrar altını çize çize söyleyelim. Didim'de e, 2018, e, 20, 21, 22, 23 Nisan'da gerçekleştirilecek olan vegan festivali yüzde yüz bir vegan festival olacak. Bu Türkiye için çok iddialı bir şeydir aslında. Ee, neden iddialı? Çünkü böyle bir memlekette... Veganlığı anlatanlar herhalde yani ben deli gözüyle bakıyorum veganlığı anlatanlara çünkü çok fazla sıkıntımız var toplumsal olarak bunlara cevap vermek yeni bir başlangıç yaratmak. Ve bunun iddiayla üzerinde durmak ve sürdürebilmek aslında önemli olan bir ilki başlatmak değil. Siz dedim belediyesi olarak bir ilki başlattınız ama bunu sürdürülebilir hale getirmeye de çalışıyorsunuz. Çalışıyoruz daha doğrusu ben de e, burada festival organizasyonunda görevli birisi olarak e, de, bulunuyorum. E, gerçekten çok uğraşıyoruz, çok fazla çalışıyoruz. E, bu seneki festivalin gerçekten daha da vurgulu yani hayvan hakları vurgusu... E, olabilmesi için uğraşıyoruz e, hani Aslında veganlığın temelinde Hayvanların yaşam hakkı var Siz de söylediniz evet. e, Çıkış noktası hayvan kullanımını herhangi bir şekilde e, Ne şekilde olursa olsun Reddetmek Bunun yanı sıra insanın sağlığını da korumak tabii. E, Önlenebilir hastalıkları önlemek İklim ve çevre felaketlerinin önüne Geçerek gezegenimizin sağlığını ve Ekosistemi korumaya e, korumayı da Kapsıyor Bu yıl ...Festivalde hayvan hakları vurgusu üzerinde daha fazla durmak istiyoruz. Hayvan hakları vurgusunu nasıl genişleteceğiz? Şimdi çok doğru söylüyorsunuz. Tabii bu her ne kadar bir yaşam felsefesi bunun içerisinde yemek tarafı, yiyecek tarafı varsa da... ...sağlıklı yaşam ve önlenebilir sıkıntıları önleyebilme anlamında insan sağlığı için. Özellikle tabii ki tüm canlılara, başta hayvanlara olan saygıyı... ...hayvan hakkını, sömürsüz yaşam... ...hayvanlar için sömürsüz bir yaşam... ...hayvanlar üzerinde yapılan deneyler... E, ...sirk hayvanları... E, ...türcül gibi konulara çok daha fazla... ...ağırlık vereceğiz... E, ...tabi nasıl ağırlık vereceğiz bunda... ...panellerimiz e, genelde bu konular... ...üzerine olacak... Gene ...altını çizerek söylüyorum... Hı hı. E, ...bu konu üzerinde olacak... ...bu konudaki farkındalığı ne kadar fazla yaratabilirsek... Ee, ...bunu ne kadar iyi anlatabilirsek... ...bu tabi festivalin başarısıyla da orantılı olacak... ...basın bunu daha iyi satın alacak... Ee, ...her yerde daha fazla... E, ...bu konudan bahsedilecek... vegan Wegfest'ten bahsedilecek... ...dolayısıyla da biz... E, ...felsefemiz olan... ...vegan felsefesi olan bu felsefeyi... ...bu düşünceleri çok daha fazla bütün insanlara yani mümkün olduğu kadar fazla bir kitleye ulaştırmış olacağız. Buradan da o zaman duyuru yapalım. E, lütfen bu tür oluşumlara, bu tür faaliyetlere katkıda bulunun. Ne olursa olsun yapacağımız bir katkı mutlaka vardır. Bakın burada e, gerçekten hepimiz gönüllü çalışıyoruz. Yani ben de gönüllüyüm. Evet. E, bu kadar hani can bir şeylerle e, savaşıp işte uğraşıp bir şeyi ortaya koymak çok kolay değil böyle bir memlekette. E, sadece eleştirmek noktasında kalmayalım. Faaliyete geçelim. Herkes izin yapacağı bir şey vardır. Gelip fotoğraf çekme mesela fotoğraf çekmekten anlıyorsunuzdur. Gelip e, festivalin fotoğraflarını çekmek için bize gönüllü e, sayfamızdan başvurabilirsiniz. didinwegfest.org sitesinden girip bu gönüllü olma için faaliyete geçebilirsiniz. Bakın gerçekten burada e, kimsenin aslında bir şeyler e, hedef e, yani e, başka anlamda bir şeyler hedeflediği yok. Sadece veganlık felsefesini yaymak için uğraşıyoruz. E, benim artık bir işim oldu yani bu ben işimi ...yarı yarıya Didim Vegan Festival'ı... ...işim olarak ayırdım zamanımı... ...gerçekten siz de faaliyetlere... ...katkıda bulunun... ...işte tamam oralarda... ...bir takım değişimleri başlatmaya çalışacağız... ...çalışıyoruz ama bunlar bir kişinin, beş kişinin be, bir belediyenin yapmasıyla her şey değişmeyecek. Bunların ne olacak? Mesela bir festival düzenleniyor. Oraya siyasiler gelecek. Ünlü insanlar gelecek. Onlar duyuracak. Hayvanlarla ilgili aktive, e, aktivasyon sağlayan gruplar gelecek oraya ve daha çok ses getireceğiz. Ve böyle başarıya ulaşacağız. destek istiyoruz. Şimdi müsaade ederseniz bir saptama yapayım. Araya gireyim. Son lafınızı da bölmüş olmayayım. Şimdi beni bu konuda en fazla ümitlendiren, umutlandıran beni yüreklendiren noktalardan bir tanesi özellikle gençlerin üniversite gençlerinin bu olaya çok sahip çıkıyor olması inanın Türkiye'nin dört bir yerinden e, gerek işte e, face üzerinden internet üzerinden veya benim şahsi cep telefonumu bulup bana ulaşan o kadar çok üniversite talebesi var ki ...biz de gelip gönüllü olarak çalışalım. Harika. Veya daha biz de çok katılmak iyilin, istiyoruz daha diyorlar. Daha çok katılın. Evet. İnanın var ya o kadar güzel şeyler öğrenirsiniz ki. Evet kesinlikle. Yani hayatınızda unutu, unutamayacağınız şeyler öğrenebilirsiniz. Yani grup çalışması, oradaki farklı insanlarla diyaloglar... ...bunlar çok değerli şeyler. İşte paylaşma duygusu çok önemli. Evet. Bakın bu gençlerin ortaya koyduğu şey... ...paylaşma duygusunun ne kadar fazla olduğu... ...bir işten karşılık beklemeden... O işe, o işin paydaşı olabilme meselesi. Diyorlar ki mesela biz geleceğiz ama işte maddi imkanlarımız yeterli değil. Siz diyorum Türkiye'nin hangi noktasında olursanız olun bulunursanız bulunun bize bir telefon açmanız yeterli. Biz sizi evet. oraya intikal ettiririz ve sizin bu enerjinizden biz faydalanırız. Evet. Daha doğrusu insanlık faydalanır. Herkes her şey faydalanır. Tüm dünya faydalanır. Yani e, gelme noktasında e, lütfen bize ulaşın. Bana da ulaşabilirsiniz. Didim Mekfet sayfasından e, işte Instagram'daki Didim Mekfet sayfasından ulaşabilirsiniz. İnternet sitesinden gönüllülük formundan ulaşabilirsiniz. Yani yeter ki isteyin ya. Yeter ki iyi niyetle, çabayla uğraşın. Gerçekten her şey değişebilir. Ben mesela e, İki yıldan fazladır bu şekilde yaşıyorum ve kaç insanın hayatına dokundum. Yani hayret ediyorum ben bu işe başladığımda bu kadar etki yaratacağını bilmiyordum. Sadece bir tohumla başlıyor her şey. Evet. Şimdi ben bir beslenme ve diyet uzmanıyım biliyorsunuz. Beslenme ve diyet uzmanı olduğumdan doğru vegan beslenmenin aslında insan sağlığına etkileriyle ilgili de birçok... Aslında çalışma var. Bu beslenme şeklini Amerika gibi ülkelerde hastalıkların tedavisini ilaç yerine önerildiğine, paketlenmiş endüstriyel ürün kullanımının çok ötesinde olduğunu biliyorum. Bunu altını çize çize söylüyorum. Doğal gıdalarla toprağımızdan, kendi toprağımızdan çıkan yerel gıdalarla bütünsel beslenmenin temelinin yerli tarımın, ...önemini kavrayıp uygulamaya geçmek olduğunu da biliyorum. Evet. Didim'de bu alanda Hı. pek çok çalışma var. Geçen yılki festivalde e, ben konuşma yapmıştım. Konuşmadan sonra 10-15 böyle e, yerel üretici gelip... E, ...biz böyle şeyler yapıyoruz, bizi destekler misiniz? Dizer ve inanılmaz mutlu oldum. Didim'de yerel tarım geliştirmek ve iyileştirmek adına neler yapılıyor? Çünkü orası bir cevher aslında... ...yani o kadar güzel bir doğası var ki... Evet. ...ben iki yıl Aydın'da yaşadım o yüzden biliyorum... ...didimi de çok seviyorum... Ee, ...sizin projeleriniz var... var ...bu doğru. projelerden biraz bahsedebilir var. misiniz... ...şimdi kısaca şöyle toparlayayım ben o konuyu... Ee, ...şimdi ben toprakla uğraşmayı... ...doğayla içişçi olmayı seven bir insanım kişilik olarak... ...hayatım boyunca da hep böyle yaşamaya dikkat ettim... ...özen gösterdim... Ben önce e, bu göreve geldikten sonra e, dediğim ki bir çiçek e, yetiştirelim. Yani kendi e, şehrimize kentimize kullanacağımız çiçekleri kendimiz yetiştirelim. E, bunu iki anlamda düşünmüştüm. Birincisi tabii ki e, maliyet e, unsurunu göz önünde bulundurdum. Çok daha ucuz mal edelim, çok daha fazla çiçek kullanalım diye. İkincisi de e, yarar halkı e, bu işin bu üretim içerisine katalım istedim Çünkü bizim civarımızda e, çok güzel köyler var... Bu köyler tabii şimdi bu Büyükşehir Yasası'yla beraber bizim Didim'in artık mahalleleri oldu. Ama oradaki insanlar normal doğal yaşantılarını, yüzyıllardır sürdürdükleri yaşantılarını aynı şekilde devam ediyorlar. Beslenme şekilleri aynı, üretim şekilleri aynı. Çünkü atadan, dededen ne gördüyse onu devam ettiriyor ve bu Türkiye için çok önemli. Özellikle bu Büyükşehir Yasası'nın biraz köyleri biraz değil oldukça köyleri köylerin içerisine çok fazla girmesiyle bu doğal yaşantının da ...çok bir yüksekteğe uğrayacağını çok kısa bir süre içerisinde... ...oradaki insanları bizden rahatsız etmeye başladılar. ben görüyorum, hissediyorum. E, belki bir iyileşme yapılır. Tabii bu konunun başka bir tarafı. Şimdi oradaki e, tabii biz bu e, kurduğumuz sera bugün bir milyon çiçeğe ulaştık. Belki çok büyük bir rakam değil ama e, yani Didim Belediyesi... E, Orta ayar orta büyüklükte bir belediye ilçe belediyesi olarak ee, bu önemli Bir rakam gibi gözüküyor ee, Bunu kullanabildiğimiz kendimiz kullanıyoruz Geri kalanını da satıyoruz oradan gelir elde ediyoruz e Bir de istihdam sağlıyorsunuz Tabii ki, En önemlisi bu Tabii, yani, en önemlisi aslında herkes, Her ilçe kendi istihdamını Yaratsa şu Tabii anda ki. büyük şehirlerde Bu kadar nüfus yığılması olmaz İstanbul'un nüfusu kaç milyon Yani dört kişiden biri Türkiye'de şey, Türkiye'de yaşayan dört kişiden biri İstanbul'da, İstanbul'da yaşıyor. yaşıyor Ve o kadar felaket ki artık Gerçekten sürdürülebilir bir yanı kalmadı Bence kesinlikle. çözümlerden biri bu e, aslında politikaları geliştirmek e, yerel e, belediyelerin yani yerel yönetimlerin bu konuyla ilgili sizin e, gibi farkındalık çalışmaları yaratmak evet, burada, belki de evet. o festivalde evet. ne kadar fazla e, şey proje üretilecek bir de öyle bir Tabii, özelliği var festivallerin. Kesinlikle bakın burada üç ana noktamız var burada birincisi kendimiz üretiyoruz şeyimizi kendimiz kullanıyoruz. İkincisi bu çiçeği üretirken kesinlikle o yörede yaşayan, demin ben yine köy olarak bahsedeceğim, o köylerimizde yaşayan insanlar burada çalışıyorlar. Onları istihdam ediyoruz defa. Bu bir, istihdam sorununu hallediyoruz. İki, onları eğitiyoruz. Çiçek nasıl yetiştirilir? Sadece basit usulden günlük, rutin, işte şunları yap, çapa yap, su yap meselesi değil. Onları eğitiyoruz. Üçüncüsü. Onları belki de belirli bir eğitime gelip kendilerine bir güven e, gördük yerinde e, bu üretebilecekleri ürünleri onları üreticiliğe sevk edeceğiz. Üreticiliğe sevk edeceğiz. Onların ürettikleri ürünleri peşin parayla, üretim e, satın alma garantisiyle onları yüreklendiracağız, güçlendireceğiz. Böylece meslek sahibi yapmış olacağız. Hayır. Kendileri istihdam ederken bir süre sonra kendileri yanlarında istihdam edecekleri insanları yetiştirmeye başlayacaklar. Bu bir döngüdür ve çok önemlidir. İkincisi... E, gördük ki e, bu üretim çok güzel, keyif alınacak ve örnek olacak olan bir üretim. Tıbbi ve aromatik bitkilerle ilgili olarak bir bölüm açtık e, seramızın içerisinde. Olduğu da geniş bir bölüm. Burada işte dağlardan topladığımız toplandığımız yer yetiştiriyoruz. Çok doğal olarak yetiştiriyoruz. Kantoron yağı üretiyoruz. E, Delice dediğimiz aşılanmamış e, dağda bayırda yetişen zeytinlerden zeytinyağımızı üretiyoruz. ...onun dışında i, biberiye üretiyoruz... Ee, ...bunun yağını çıkarıyoruz... ...nanemiz var... ...dünyanın en kaliteli nanelerinden birisidir... ...tavsiye ederim evet, ben, ben falan iyi gelir... ...ben kullandım nane yağını... Bu, ...müthiş bir burun açıcı... Ee, ...doğal bir ilaç... ...evet... E, ...levantamız var... ...çok yakın bir zamanda... ...onu da kendimiz üretiyoruz... ...lavantayı zaten hem kurutuyoruz... ...hem yağını çıkarıyoruz... ...ve çok evet. yakın bir zamanda da... ...lavanta kolonyasını üreteceğiz... ...ve Türkiye çapında olacak bu... Böylece biz bir turizm ilçesiyiz biliyorsunuz. Aynı zamanda da e, son Ekolojik derece... Ekolojik bir ilçede tabii aslında Tabii ki bu, bu yabancılar da gelen misafirlerimiz de çok e, ilgilerini çekiyor. Geliyorlar serayı geziyorlar, o, e, alanlarımızı geziyorlar. Bir de turizm ilçesi olduğumuz için deniz, kum, güneş üçgeninin bu klasik üçgenin dışında... ...bu tip ürettiğimiz ürünleri endüstriyel bir hale çevirerek aynı zamanda anlamda giderken götürüyorlar... ...ülkelerinde de bunları tanıtıyorlar, gösteriyorlar. Ve e, yerel bölgenin, yapmış oluyoruz. Ye, bölgenin tanıtımı için de güzel tabii, bir Bir de, de ekleyeyim... E, ...gene birçok köylümüzün orada yarar aramda uğraştığı... ...Akköy denen bölgemizde çilek var. Yani göreceksiniz çok kısa bir süre içerisinde... ...Akköy çileği bütün Türkiye'de aranacak... ...bilinecek, tanınacak. Müthiş güzel, son Hepsi derece vegan. doğa. Tabii. Gene seramızın önünde de... E, ...gene köylümüzün kendi yetiştirdiği... Bu tip doğal bitkileri, pardon doğal e, sebze ve meyveyi sattığımız bir küçük organik pazarımız var. Yani yoldan gelen geçen herkes güzel. buradan alışveriş yapabiliyor. Yani, yani baktığımız zaman bunların hepsi insan yaşamına dokunan şeyler. Ta tabii ki ve çok e, bizim aslında o hayalini kurduğumuz <gülüyor> o e, ekolojik yaşam, vegan yaşam, eco-vegan yaşamla ilgili çok güzel şeylerden bahsettiniz. Evet. Şimdi bu yıl festivalde pek çok aslında bizi sürprizler bekliyor. Yani var. vegan sanatçılarımız... Ee, müthiş biz e, gerçekten çok e, bu ara e, müthiş bir şekilde çalışıyoruz Ben de festivalin bilimsel yönünü güçlendirmek için e, yepyeni çalışmalar içindeyim e, çok ayrıntı vermeyeceğinizi biliyorum ama festivalde ana başlıklar halinde neler konuşulacak neler yapılacak Şöyle söyleyeyim e, Festivalde özellikle dediğimde yerli katılımcılara çok önem ver, vermiş vermek istiyorumdik bu sene daha da fazla önem vereceğiz. İkincisi, geçen seneyle olan farkındalığından hemen bahsediyorum. Dört, i̇ki gündü, bu sene dört gün. E, bu yıl dört gün yapacağız. E, biraz rekor denemelerimiz olacak. Tabii işin biraz şey kısmına da geçmek lazım. Eğlenceli kısmına da geçmek lazım. Tabii. E, bir e, çorba veya cupcake dediğim, dediğimiz bir denememiz olacak. İşte <gülüyor> bu kadar e, vereyim onun şeyini. <gülüyor> Daha fazlası da var. Evet, e, dünya dediğimden nefes alıyor e, şekilde bir sloganla ortaya çıkardığımız bir... ...nefes egzersizimiz olacak... ...binlerce kişinin katılacağı... ...bu da çok önemli... ...yaşamın çok önemli... ...nefes alamazsanız veya doğru nefes alamazsanız... E, ...sağlığınız içinde çok önemli bir şeyi... ...ıskalamış olursunuz... Evet. ...bu da çok ses getireceğine inanıyorum... ...yine her gün festivali konseptine uygun olarak... E, ...çocuk atölyeleri... Yani çocuklara hayvan sevgisi, veganlık ve isra konularını anlatmak için atölyeler yapılacak. Çok önemli, çok önemli. Bakın demin gençlerden bahsettim. Mesela çocuklar için bu tip şeylerimiz var. Gençler ve çocuklar zaten onlar doğru şekilde yetiştirilirse güzel bir dünya olacak. Şöyle düşünsenize. ilk üç yıl veya dört yıl bu festivale katılmış altı yedi yaşındaki, sekiz yaşındaki bir çocuğun... ...işte gençlikteki yirmi yaşındaki halini düşünün. Evet. İnsanlar nasıl bakar, doğaya nasıl bakar, insanları hayvanlarına ne kadar sever... ...tüm yaş canlılara ve tüm yaşamana kadar saygı duyar. Değil evet. mi? Demek ki bunun e, şeylerini atıyoruz, tohumlarını atacağız. Dediğim gibi güzel konserlerimiz olacak, isim vermiyorum ama vegan sanatçılarımız var. Çok, sev e, çok sevdiğimiz sanatçılardan birisi e, gelecek. Evet, Hatta e, e, ikisi diyelim. <gülüyor> evet. O sürpriz olsun. Dediğim gibi hayvan ile ilgili olarak e, çok önemli çalışmalar olacak. Mutfak atölyeleri, paneller, beslenme seminerleri farklı alanına devreyecek ve gün boyu devam edecek... Ee, uzman arkadaşlardan oluşan ekip sürekli festival içerisinde standları e, denetleyecek. Evet diyetisyen arkadaşlarımız evet, sağ olsunlar bize müthiş bir, size bir e, destek bir, oluyor. Büyük iş <gülüyor> evet. ee, dediğim gibi festivali dört güne çıkararak da festival alanımızda büyütüp e, daha e, tanınır bir hale getireceğiz. Ve dediğim gibi yine baştan da söyledik yolumuzu geçen seneki tecrübelerden neticesinde e, iyi analiz ettik. Yolumuzu seçtik. Ee, vegan festivaliyiz. Yüzde yüz evet. vegan festivaliyiz. Vejeteryan e, festivalde ona da saygı duyuyoruz. Ama biz bir vegan festivali olarak yolumuza devam edeceğiz. Evet. Ee, şimdi bir dinleyicimiz sormuş. Ee, şimdi... E maalesef vegan bir dünyada yaşamıyoruz çok üzgünüm ama yaşamıyoruz ama biz bunun için mücadele veriyoruz ee, bana ilk çıkış noktamda yani çık, yola çıktığımda ilk insanlar sen delisin bunu yapamazsın Türkiye'de bunu mu anlatacaksın dediler ee, hiçbir şekilde kimsenin söylediğine bakmadan yolumu çizdim ve devam ettim ve çok güzel şeyler oluyor aklımızın hayalimizin almayacağı kadar güzel şeyler oluyor ee, Didim Belediyesi e, ve festival organizatörleri olarak hedefimiz e, tüm dünya ...veganın vegan olması. Bunun için e, bu hayvan kullanımlarını biz ortadan kaldırmayı hedefliyoruz ama bizim desteğe ihtiyacımız var. Öğretmenler, sağlık profesyonelleri, sanatçılar, kültür sanatla ilgilenenler, yazarlar lütfen çalışmalarınızı, projelerinizi gelin işte burada sunun. O kadar güzel bir fırsat ki binlerce kişinin belki... ...trilyonlar verseniz elde edemeyeceğiniz güzel bir ortam olacak orada. Hem orada sesinizi insanlara duyurursunuz, duyururuz hem de böyle güzel projelere destek olmuş oluruz. Lütfen sadece eleştirmekle kalmayalım, destek olalım. E, bütün gücümüzle destek olursak eğer bir şeyler değişecek. Ben mesela gerçekten tüm yürekten bir şekilde bu festivali çok güzel böyle sahiplendim... E, ...ve yürütüyoruz bu işleri umarım güzel şeyler olacak... Daha fazlası da olacak. Evet siz ee, sözünüzün başında çok uğraşıyorum bu işlerle hani deli misin falan e, diyorlar şeklinde bir şey söylediniz. Evet bu dikkatimi çekti. Ee, yani onu şöyle toparlayayım Einstein'a da deli demişler. Ama evet. Einstein çok güzel bir cevabı var. Bana deli dediler ama atomu parçaladım ellerine verdim diyor. Evet. Ee, biraz hayatta deli olmak lazım. Aynen yani başarılı olmak için uyumsuz olmak gerekiyor. Kesinlikle. Ee, çok teşekkür ederiz bizi dinlediğiniz için. Evet. Vegan Sağlık'ta beslenme ve diyet uzmanı Kevser Başkanı'nın hazırlayıp sunduğu Vegan Sağlık'ta... E, ...bugünkü konuğumuz e, Didim Belediye Başkanı Deniz Atabay'dı. E, Deniz Bey'le Didim Vegan Festivali'ni konuştuk. E, festival bu yıl 20, 21, 22, 23 Nisan tarihlerinde... ...tarihi e, Apollon Tapınağı'nda Didim'de gerçekleştirilecek. Herkesi festivale bekliyoruz. Gelemiyorsanız da elinizden gelen bir şey illa vardır... Lütfen katkıda bulunun, bizle iletişime geçin. Biz bütün projelere saygı duyuyoruz ve hepsine açığız. Yeter ki yüzde yüz vegan olsun fikir. Bunların hepsine açığız. Bugün bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Haftaya görüşmek üzere, hoşçakalın. Vegan Sağlık